ve bu senin yerine cehenneme atılacak. Senin ateşten kurtuluş viđyan olacaktır. Müslimin değişik bir rivayetinde kıyamet günü bazı Müslümanlar dağlar kadar günahlarla gelir, Allah da onları affeder buyurdu. Hadis 434. İbn Ömer Allah onlardan razı olsun.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben cezayı gerektiren bir iş işledim. Beni cezalandır." dedi. Vakit namaz vaktiydi. O şahıs Resulullah'la birlikte namaz kıldıktan sonra yine "Ey Allah'ın Resulü, cezalandırılması gereken bir iş yaptım. Beni cezalandır." dedi.